3. Kürdistan kültürü üzerinde zoraki asimilasyon politikaları Savaş ve iktidar bloklarının en çok başvurdukları toplumsal politikalarından biri asimilasyondur. En genel deyimiyle kültürel eritme anlamına gelen asimilasyon, politikalarındaki temel amaç tahakküme tabi tuttuklarının Tüm karşı direnç yeteneklerini ellerinden almak için başta zihniyetin temel kullanım aracı olan yerel dili uygulama dışı tutup hakim dilin yoğun işlenişini ifade eder. Resmi dil yoluyla yerel dil ve kültür kadükleşip dolaşımda rol oynamayacak kadar daraltılır. Hakim dil kültür yükselmenin, okumanın, siyaset ve ekonominin ifade dili olarak kullanana kazanım sağlar. Baskı altına alınan dil ve kültür ise ...kullanana zarar kaydettirir. Bu ikilem altında yerel dilin... ...iktidar dili karşısında dayanması... ...gün geçtikçe zorlaşır. Hele yazı dili haline gelememiş... ...hakim lehçesini kuramamışsa... ...bu dil ve lehçelerinin sonu karanlık olur. Asimilasyon yalnız dil alanında değil... ...iktidarın şekillendirdiği... ...tüm toplumsal kurumlarda uygulanır. Hakim ulus veya dinin... ...grubun kurumsal gerçekliğine... ...uyarlanma her düzeyde yaşanır... Siyasal, sosyal, ekonomik hatta zihniyet alanı resmen tanınıp hukukça korundukça diğer azınlık ve yenilmişlerin eş kurumları kendilerine hakim kurumlara göre zoraki veya gönüllü asimilasyona uğratarak resmiyetinin içinde yer alırlar. Baskı ve ekonomik siyasi çıkar ne kadar devreye girerse erime o denli rol oynar. Kürdistan kültürel varlığı üzerinde en az savaşlar ve terör kadar zoraki asimilasyon tahripkar rol oynamıştır. Aynı tarihsel yöntemi uygulayıp ilk çağlara kadar gidebiliriz. Sümercenin belki de ilk ve en büyük asimilasyon dili ve kültürü olduğunu belirtmek mübalağa sayılmamalıdır. Kelime ve cümle düzeninden bu gerçeği anlamaktayız. Sırayla Hurriçe, Mitanni... Urartu, Med ve Persçeden önce Sümer dili, sonra sırayla Akatça kaynaklı, Babilce ve Asurice, sonraları Aramice, Orta Doğu'nun ilk çağlardaki en büyük asimilasyon dilleriydi. Bu gerçeği Hitit, Urartu, Mitanni, Med ve Pers yazıtlarında görmek mümkündür. Bir nevi günümüz İngilizcesi gibi dönemin internet site dili olan Aramice ortak anlaşma aracıdır. Özellikle aristokrasi ve devlet bürokrasisinin yazı dilinin bir tanesinin aramice olması yaygın rastlanan bir örnektir. Yerel dil ve aramice birlikte kullanılmaktadır. Bugün de yaşadığımız gibi hakim iktidar dili nasıl resmi dil olarak devlet ilişkilerinde esas ise o dönemlerde de aramice, daha önceleri akaça ve sümerce esas dil olup yerel dil daha çok okuma yazması olmayan halkın sözlü iletişim aracıdır. Aristokrat kesim büyük ihtimalle işbirlikçisi olduğu devletin resmi dili ile konuşmaktadır. Urartu yazılı belgelerinde bu gerçeği görmek mümkündür. Tıpkı bağımlı ülke yöneticilerinin çoğunlukla İngilizce ve Fransızca konuşmaları gibi. Pers anıtlarında Aramice'nin yeri açıktır. Dönemin hem diplomasi hem ticaret ortak dili olarak tüm Orta Doğu'da dolaşımdadır asimilasyonun mimarlıkta, devlet yönetiminde, edebiyatta, hukukta yoğun rol oynadığı bu alanlar ile ilgili tüm belgelerde gözlemlenmektedir. İsa'nın bile Aramice bildiği tahmin edilmektedir. Aramice'nin daha ulusal biçimi olan Süryanice, diğer yaygın bir asimilasyon aracıdır. İbranice'nin sınırlı bir etki alanı olması nedeniyle karşı yayılma halindeki Helenizmin dili Helence'de giderek Orta Doğu'ya nüfus etmektedir. Bugünkü İngilizce ve Fransızca gibi Helence ve Süryanice rekabet halindedir. İkisi de Kürdistan'da özellikle şehirlerinde etki savaşı vermektedir. Urfa bunun tipik bir örneğidir. Aramice, Ermenice, Süryanice, Arapça ve Kürtçeyi en son Türkçeyi yaşamış bir kültür derinliğine sahiptir. Fakat aşırı asimilasyon, aşırı bir kozmopolitizme de yol açmaktadır. Urfa'nın bugünkü halinden de bu gerçeği anlamak mümkündür. Süryanice'nin Kürdistan kültüründeki yeri daha sonraki Arapça'dan ileridir. Bir aydınlanma dili olarak rol oynadığı belirtilebilir. Süryanilerin esas olarak kentte oturmaları bu sonucu doğurmaktadır. Kürtler komagene halkı olarak göçerliğin, köylülüğün sözlü dili olarak Kürtçe lehçelerini kullanmaktadırlar. Yazılı kaynakları sınırlıdır ama hiç olmadığı anlamına gelmez. Özellikle Mitannilerin başkenti Başukkani'de, Hoşpınar, bugünkü Suriye-Türkiye arasındaki Resulayn ve Amude kentleri bulunan çok sayıda yazılı belge M.Ö. 1500'lerde Proto Kürtçe'nin yazı dili olarak kullanıldığını göstermektedir. Kürdistan'da M.Ö. 300-250 Helen Krallıkları döneminde Helen kökenli halkın varlığı ve özellikle kentlerdeki ağırlıkları Helencenin de uzun süre kullanıldığını göstermektedir. ...bir nevi sömürgeci dili rolünü oynuyor. Günümüzdeki gibi Kürdistan kentleri yabancı dil ve kültüre göre yaşarken... ...kırsaldaki halk yerel dil ve kültürünü yaşamaktadır. İslamiyet ile birlikte öne çıkan dil Arapçadır. Önceleri Bedevilerin dili olan Arapça, kentleşme ve İslamiyetin doğuşu ile birlikte... ...Orta Doğu'nun en prestijli dil, edebiyat ve bilim dili oldu. Savaş ve iktidarın resmi dili olarak Arapça büyük bir üstünlük kazandı. Zayıf Afrika kökenli diller karşısında tüm Kuzey Afrika'dan Zagros-Toros sisteminin güneyine kadar hakim dil oldu. Kültür ve bilim de Arapça ile yaşanmakta ve yapılmaktadır. Ayrıcalıklıdır. Onu kullanan bürokraside yer alabilir. İlim sınıfına girebilir, bilim yapabilir. Dolayısıyla Arapça yükselmenin, çıkarların etkin dilidir. Bugüne kadarki önemini bu maddi gerçeklere borçludur. Arapçadan sonra Farsçanın etkisi daha sınırlıdır. O da özellikle Selçukluların İran'daki iktidarlarında resmi dil olması nedeniyle yaygınlaştı. Selçukluların Anadolu'yu ele geçirip Konya merkezli bir devlet kurmalarında resmi dil Farsçadır. Mevlana Mesnevi'yi Farsça yazmıştır. Türkçe'de, Kürtçe gibi o dönemde daha çok kırsal alan halkının sözlü dili ve edebiyatının aracıdır. Arapçanın hakimiyeti Kürdistan'da çok etkili olmuştur. Özellikle Melle-Molla tabakasının Arapçayı ibadet dili olarak kullanma gereği bunda temel rol oynar. Ayrıca Arap yaşam tarzına özenti şehirlerde hakim olur. Kılık kıyafetten tutalım, secere soy belirlemeye kadar Arap gibi olmak moda değeri kazanır. Herkesin hanedanlık öykülerinde bir Arap kulpu takmak usulen yaygındır. Eğitim, öğretim, moda, siyaset, diplomasi, sanat, bilim alanındaki hakimiyet... ...Farsça gibi güçlü bir devlet deneyimi olan dil üzerinde bile etkilidir. Yarı yarıya Arapçanın istilasına uğrar. Tüm Orta Doğulular, Arap isim ve lakaplarını takarlar. Bu üstünlük, ulus devletlerin ve ulus bilincinin gelişmesine kadar yoğunca devam eder. Kapitalist sistemin yaygınlaşması, ulus devletin biçimlenmesi... Kürt kültürü ve dili üzerindeki asimilasyon sürecini daha da yoğunlaştırdı. arapça Farsça baskısına Türkçenin yükselen baskısı da eklendi. İlk ve orta çağlarda etnisite bünyesinde varlığını koruyan Kürt dili ve kültürü, bilim ve tekniğin artan olanaklarını resmi dil ve kültür olarak kullanan üç hakim dil ve kültürün etkisi altında iyice ezildi, eritildi. Orta çağda bile birçok edebi eser, Ahmete Ehani'nin Memuzini gibi, Veren, Kürt dili ve kültüründe, siyasi baskınında etkisiyle gittikçe daralma yaşandı. Kürtlük, dil ve kültür olarak kuşkulu hale düşürüldü. Suç konusu oldu. Giderek Kürt olmak, kriminalize edildi. Burjuvazi'nin suç hapishane pratiğinin en aşırı bir biçimiyle karşı karşıya kalındı. Kürt olgusu ve ona dayalı sorunsallık, en tehlikeli suçlar kategorisine sokuldu. Her üç ulus devlette, Türk, Fars ve Arap Ulus Devleti'nde... ...dil ve kültürü aşan... ...tüm varlığı üzerinde bir eritme... ...uzaklaştırma... ...hakim dil ve kültüre bağlama kampanyası... ...bütün şiddetiyle yürütüldü. Kürtçe ana dil eğitimi dahil... ...tüm eğitim okullarına kavuşma yasaklandı. Ancak o da... ...imkanları olanlar için... ...hakim ulus okullarında... ...modernizm öğrenilebilirdi. Kürt ve Kürtçe... ...her bakımdan modernizm kapsamı dışına çıkarıldı. En basit Kürtçe müzik... ...gazete, kitap yayını... Kürtçülük sayılarak siyasi suç kapsamına alındı. Halbuki kendileri, kendi dillerinde Hitler'i geride bırakan bir milliyetçiliği uyguluyorlardı. En yüce ulus teorilerinden geçilmiyordu. Necip millet Arapların ünvanıydı. Türklük, mutlu olmak gerekçesiydi. Parisilik en büyük tarihsel soyluluktu. Kapitalizm uyandırdığı milliyetçi duygular, bütün gerilik durumlarını örtbas eden bir uyuşturucuya dönüştürülmüştü. Ancak kapitalizmin üçüncü büyük küreselleşme hamlesi, yerelliğin yükselen değer haline gelmesi, teknolojinin radyo-televizyon dil yasaklarını anlamsız kılması, yurt dışı faaliyet imkanları Kürt ve Kürtçe'nin biraz alan bulmasına, kendine gelmesine katkıda bulundu. Tabii bu olgunun temelinde çağdaş direniş gerçeğinin de belirleyici bir etkisi oldu. Ulusal demokratik direniş beraberinde Kürt kimliğini, dil ve kültürünü kendine güveni getirdi. Asimilasyonu yaratan savaşçı iktidar zoru karşısında savunmacı direniş, ulusal dil ve kültürün yeniden doğuşuna ebelik ediyordu.